amennâ ve sadaklâ. Biz de inandık, değil mi? İncil indi mi? İn i̇nandık. Tevrat, Sebur indi mi? İnandık. Kur'an indi, eyvallah. Ha, niye onlar dururken bu Kur'an'da? Onlar, mazal, Ka karıştırıldı. Bir takım, işte papatalar, keşişler, şunlar bunlar. kendine, menfaattene uymak şeyleri değiştirdiler. Değiştiler. Onların hükmü geçti. Geçti şimdi bu indi. Ama bu da değişecekti. Değişmeyecek. Allah'ın var. Allah'ın var. Kur'an'ı biz indirdik. Onun kurusumuzuz. Var. Diyor. Aranızda icra-i adalet etmemle yani adaletle muamele etmemle emrolundum. Hazreti Peygamber dedi. Ben sizin aranızda hepinizi aynı şekilde yedim. Yakadım. Allah'ın Adalet, adaletini ben için de takip edeceğim. Allah bizim de Rabbimiz. Peygamberim de Allah. Benim de Rabbim. Sizin de Rabbimiz. Burada bir şey yok. Şüphe yok. Bizim amel ve hareketlerimiz bize sizin amel ve hareketleriniz de sizin Her kuyun, bir atasözü vardır. Her kuyun kendi bacağına asılır. Benim sevabım ve bana aittir. Sizin günahınız Ancak başta emirler varsa o, o şeyin fakir burada size yanlış müşer öğretiyorsan bu günah bana aittir. Sizin işleyeceğin günah dedi bana aittir geç öğretmenlik. Eee sorun bir fı yavru bakenden de hiçbir haber yok. Ateşe aslında ni at denemesi. Buna iyi geçişirsen sevabı senin. Kötü geçişse geri senin. Başka Başlıkların çok temkinli olması lazım. Kim bilir mesela başka görsen hoca işte rete de hepsinde çok iyi olması lazım bizim sizin arada hiçbir husumi yani düşmanlık anlaşmazlık yoktur Allah hepimizi birlikte toplayacak nerede kıyamette maas vadede dönüş ancak onadır. Orada öyle diyoruz. Kendisine icabet edildikten sonra Allah'ın dini hakkında münakaşı edenlerin öne sürecekleri hücet deliller Rableri indiğinde boştur. Artık sen o dine kabul ettiğinden sonra e, şuymuş, şuymuş bir şey konuşmaman lazım. Konuşmam lazım. Burada zaten var. Zahir olan mucizelere iman ettikten, yani bütün bu kitaplarda yine doğru dine geldikten sonra, Bay Efendim, söyleye Bay Efendim, böyleymiş şimdi. Diyorlar ki, Hazreti Peygamber, yarın ya, mübarek diye beni şöyle ayıp uzattığı zaman, ay Yarıldı. Yarılmış demek, yaraldık. Yaman ediyoruz. Yaraldık çünkü ay yarıldı. ay geldi diyoruz. Diyor. Yaraldık. Kim diyor ki peygamberin e, kaş kaşındaki kıllardan biri fazlaca yani onu söyle denen kaşın kıl bir uzatıyordu da altı zaman göz kıl, gözün önünde iki defa ay ikiye görmüşler. Yani. şimdi de yani, Buna bir bir misal veriyorum. Bir niye inanmıyorsun, Ay ay inkar mı çalır? Niye oluyor? Ki yani o tarihte Gaz Gazcoyin yani İspanya'nın kuzeyinde Fransa'nın bir çıkıntısı var. Arabi geniş bir şuruk var. Oraya Gazcoyin köprüsüne. Orada seyreden bir Roma gemisi ayın yaradığını görüyor. E, not düşüyor seyrediklerine. Ay Daha birkaç sene herhalde Moğolistan'da bir kitap bulundu. Ayın yaradığını görüyor. Yani buna inandıktan sonra artık sebepler bulmak maalesef. Çok biraz şey yapmaya Bir. Bütün bunu gösteren sebepler Allah'ın yanında boş, boş şeylerdi, boşuna bunlara bana gösterebilirim. Onların üzerlerine hem inatlarından dolayı bir gazap, hem küfürlerinden dolayı kendilerine çetin bir azap vardır. İnanmışım, inanmışlar karşı çıkıyorsun. Allah hakkın ikamesine, yapılmasına sebep olmak üzere kitaplar ve mizan indirendir. Allah kendi hükmettiği hük hük hakkın dünyada tatbik edilmesi için kitap göndermiş. Birisi de bu. Bir de mizan. Mizan terazi demekte. Kısas yapılmıyor. Kısas yerde takmaktır. Kendi, e, e, i̇kam onun üzerine kitapları ve mizanı indirendir. Ne bilirsin belki de o saatte yakındır, o saat dediği de kıyama saati. Allah bunu peygamberine belki bildirdi bilemiyoruz ama peygambere de sus dedi. Konuş bunu, bir şey söylemez. Buna Kimisi de geçen günü bayağı, bir şey. bunu Peygamber'in demine sakladı diyor Allah'a. Ona da bildiğimi diyor, kayıp bilemeyiz. Belki birçok şeylerde, miras da gördüğü birçok şeylerde, söylemediğe de demir dildi. Konuşmadan günler kadar. Buna inanmamakta olanlar onun çabuk gelmesini ister. Ha, şu kıyamet gelsin, görelim bakalım işte. Geçen gün o kadar böyle bir şey. Erken dalga geçmeye başlar. Yani kıyamet bu kadar e, hafif almak da kötü bir şey. Yani, buna Türkiye Cumhuriyeti olarak da buna müsaade etmek de kötü bir şey. Madem Müslümansın, kıyamet Allah'ım geçemiştir. Yani, şu takvim böyle mi, şu böyle demiş. Ona peygamberimiz söylediyse eyvallah ama peygamberimiz de bir şey söylememiş. Bazı deliller ortaya koymuş, bazı şartlar, bunlar olduğu takdirde kıyamet yakındır demiş. Onu geçen anlattım size, yakın mı demiş. Bu, onu anlattığına göre bu delillerin çoğu meydana çıktı ama yakın, yakın kaç senedir, kaç gündür, kaç asırdır onu da bilemem. yakın ki kozmik hesaplamalarda la Frenca Peşoa Pasdena şey insan bilemez. Ha bunlar inanmamakta olanlar onun çabuk gelmesini isterler. Gören bakalım hadi diyor Sübha evet nerede? Kesin görün dedik. İnananlar ise ondan korku içindedirler kıyametin geleceğine inananlar da kıyametten korkuyorlar. Tabi bütün kıyamet ürünün alt üst olacak, yerler çatıracak, içimşekler çapacak yerler dünya ters dönecek falan bir yıkılacak, gözünü seydikten ölecek bir şey bilemesin ne olur, bir neden Biliner ki o şüphesiz hakdir mutlaka gelecektir. Gözünüzü açın ki o saat hakkında şüphelenip mücadele edenler Herhalde haktan uzak bir sapıklılık çukurundadırlar. Allah kullarına çok lütufkardır. Allah bizi her şekilde affediyor, fırsatı affediyor, lütufkardır. Her şeyimizi veriyor. Kimimiz aç, açmıyoruz. Şu eksik bir tarafı, büyük bir var mı? Allah'a şükür. Hütbetmiş. Latif. Allah'ın latif ismi şerifi vardır. Hütbet için. Veriyor. Bu olma her şeyi veriyor. Kimi dilerse onu bir suretleri rızıklandırır. O, muradınıza hakim ve kabidir. yeğene gariptir. Verdiği sözü yapar. Sağlamdır. Kim, ahiret ekimini dilerse onun ekimini artırırız. Kim de sadece dünya ekimini isterse onu da yalnız bundan veririz. Kim dünyaya ait zenginlik imkanlar falan isterse ona onu veririz. Ben efendim benim dünyanın alakam yok. Öbür takım sen gel diye isterse ona da öbür tarafının zenginliğini veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur. Yani dünya malını isteyip de ahirete istemez ise ona ahirette bir zırnık bile vermeyiz. O dünyevi şeyleri ise de eyvah işte zenginlik, şu bu neyse veriyorsun. Bakalım ona ahirette hiçbir şey vermeyeceğiz. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeylere o fasit yani inanmayan herkesi şüphe düşüren dinlerinden kendilerine şeriat çıkarıp yapan ortaklarım var. Eğer o fasıl kelimesi de olmasaydı aranda mutlaka dünyada icra edilmiş işleri bitirmiş idi bile şüphesiz. O zalimlere hakkı kötüm ve azaptı, yukarıdaki bir ayetin, aş yukarı ve değiştiğimiz şekliyle tekrarı, eğer Allah'ın izin vermediği şeylere, ya bu nedir Allah aşkına, böyle şey olur mu? Ben yapmıyorum, ben buna yapmıyorum. Başka şeyler değiştirir, yapılırsa eğer, yapıyorsa Ondan diyeceğiz ama, benim zamanı söz verdik. Ben bunları bilmedi, pek edeceğim. Azabını vermeyeceğim. Mühendiyete koymayacağım. Eğer ben o sözü vermeseydim bakın, şöyle, fasıl kelimesi, arada fasıl kelimesi var. Yanılmeseydi Mutlaka dünyada icra edilmiş işlerini bitirilmiş gibi. Şimdilik dünyada ne yapıyorsa işleri bitmiştir yani. Ölmüşlerdi bile cezalarını. Görmüşler ama ben söz verdim. Bu sözümü tutuyorum. O da ki peşman oldular, abdilerler. Şu sayfayı bitireyim de. Sen o zalimlerin dünyada işleyip kazandıkları kötülükleri yüzünden kıyamet gününde nasıl korkular, duçar olacaklarını e, o okulu görecekler, yaşayacaklar. Ki bunu, kötülüklerin cezası o gün mutlaka onların başına gelecektir. Göreceksin, iman edip de iyi, iyi, iyi amel ve hareketlerde bulunanlar ise cennetlerin has bahçelerindedirler. Rableri huzurunda ne dilerlerse hepsi onlardır. İşte bu, o büyük fazla bir kelimin ta kendisi de fazla kere cömertlik Allah'ın. Ne istediğini, ne, aklında ne varsa ne geçiyorsa orada hemen olacak şeyler. Allah cennetliklerine istedikleri her şeyi veriyor. Cehennem, Cehennemliklere de e, işte imansızların dolayısıyla gereken ce cezaları vermiyor. Çok da 22. ayet geldik. Orada kesiyoruz. Bunu kısmetse önümüzdeki gün bundan sonra birkaç yıl, bu uzun şeyler var. Belki üç derste de vereceğiz bunu. Belki de kısmet haftaya bitiririz. Burada soracak bir şey yaparım çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bu geciktirme dünyadaki ceza bu. Yoksa ahiret tekli ceza. Ahiret Yani demek ki o zaman kıyamet gününe kadar o ceza gecikti. İşte şöyle diyor ki eğer diye ben söz vermeseydim diyor. Senin cezanı verirdim. Yani birer böyle diye bir şey dedi. Böyle öbürü Yani de. kıyamete gerek kalmamış Ama, af olurdu. Of dilemeye biraz zamanı kalmaz diyor. Verirdim ona diyor. Çok nasıl işim bitmişti diyor. Tabii dünya da o yok ki dünyada binlerce türsi var insan var. Senin cezanın, ha. e, herkes bunu yapsaydı, cezanın dünyasından kaybet kopmuştu. Yani. Değilir, değil Benim anlattırmak istediğim o değil, mesela bir insan öldü, hayatı evet. bitti. E, sevabı olmayacağına yahut cezası olmayacağına göre geciktirme, geciktirme, oh, oh, oh. e, geciktirme, ge ge ge geciktirme sırası öldüysen cezadan benever gidiyor. İşte geciktirme öfke, gittiremiyorsa... kıyamet süresince geciktirme. Kıyamet koparıp koparıp... Hayır hayır. Şey. Hala hayatta ödül gelemediyse cezası beraber gidiyor. Cezası, demektir, cezası çekecek. Yani öldükten sonra ak yok. Yok aklından, aklından bahsetmiyorum. Ama öldü cezası. Ki cezası öldü. Cezası da kıyamete ertelendi anlamına. Tabi, erkenini tabi orada. Tabi tabi tabi. Tabi tabi orada. Orada tabi. Evet, kabir azabı başka. Kabir azabı başka. Kabir azabı başka. Kıyamet zaten kabir. Zaten kabir azabı çekenler diyecekler ki Allah'ım kıyamet kopsun da bu azattan kurtulalım. E tabi. Kabir azabı için daha kötü olacak. Grubu mukatta. Anlayamadım hayır. Kur'an-ı Kerim'in 14 bir suresinin baş e, Arap harflerinden bazılarının işte elif, mim, lam gibi efendim işte burada gördü ta gibi, yasin gibi efendim ayn, sad, kaf gibi şey harflerden takım kelimeler var. Ayettir bunlar, Yasin de öyle diyor, Taha da Burada olduğu gibi işte ayın, sardım kim? Hamim de. Hamim ne? Geri, geriden mi? Beş tane mi? Geri tane Neden mi? Sür-i Celle var der. Hamim, mane o çok büyük bir şeydir, kelime ama şimdi, bana bilmiyorum Yani okudum yer diyor ki, çok yüksek derecede bir kelimedir diyor. Nasıl yüksekliğini yakıda bilemem. Habimler Bir de uluhiyet dediniz ya. Ulu onu aynı diğer Allah'ın isimleri gibi çekebiliyor muyuz onu? Uluhiyet şimdi. Allah'ın Allah bakın. Allah'a ait uluhiyet. Ulu, Allah'lık uluhiyet demektir. Allah'ın bir de Allah Allah olabilmesi için nasıl senin insan olabilme için bir basım varsa Allah'ın da Allah olabilmesi için bir takım var. Yani onlar Allah'ın vasıplarındadır. Allah o vasıpları beraber alın. Zaten biz Allah'ın zat Allah'tan anlayamayız, göremeyizler. Tahayyul etmek değil, mümkün değil ama biz Allah'ın vasıpları, vasıpları ne değil, sıfatları, isimleri ne diyoruz? Rahim diyor değil mi? Evet. ya da Rahman diyor Rahman. Ya ol, kâine, onun gibi onlar gibi çekebilir miyiz zikir olarak diyorum neden? Çekersin ama şimdi bakın e ee, bilmeden hiç çekmemek lazım. Evet. Bilmeden hiç çekmemek. Evet, çekmek çok kötü bir şey ama bilmeden çekmek lazım. Kahar da bir sıfattır mesela. Kahar da bir sıfattır. Kahar. Evet. Kahar çekersen kalkan kar diziyi bastır. Evet. Herkesi kalkanı bir şey. Sonunu huy bilmem. Kainet. <gülüyor> Düşmanları Bunu <gülüyor> hayır. Kendini <gülüyor> çekme <gülüyor> Bir yere bağlıysan <gülüyor> ondan alacaksın. Yani. Veyahut o satan satan sana bir böyle, böyle bir şeye ihtiyacın varsa onların yapınak ya yani da Kur'an kârını böyle senin çekmen için bir takım ayetler de vardır. Onları çek demezdir. Devreden subhanallah ve ehlemle velâ illâ illallah ve allâhâ ekber. Bunu çek. Ne ilâhe illâ ente subhanallah ve allâhâ ekber. Bunu çek. Yani Allah'ın isimlerinin geliş güze çekilmemesi lazım. Geliş güze çekilmez. Hepsinin bir anahtarı da bunlar. O kapı açtıyorsam içine niye niçin mi çıkacağı bilinmez. Onu bunu iyi bilen derdi Mars'ı bilen derdi. Anlatıyorsun ona, o sana bunu verebilir. Yoksa kendin herhangi bir şekilde çekmemen lazım. Bunların sayısı, zamanı falan vardır. Ayrı bir şey de bu bilimdir bu. Ayrı bilimdir. Mesela bir yerde okudum dede, Allah e, esmasını bin tane çeken nefsini Allah'tan satın alır diyor. Böyle şey var Şimdi efendim bakın bizim mevlevi ıstılahında Allah şekilir, ama dervişi bir seviyeye sevgilimlisin. Sayısına senin başına kim var? O onu tayiner. Sen... Evet, evet, evet, evet, evet, evet, Hakkın yoktur. Bunun cezasını... Cezasını çekenleri çoktur. Birisi Ayet-i Kürsiye... Çekmiş. Adamın karşısında... Bin bir türlü şey çıkmış böyle... Tövbe etti, biraz çekmiş gibi ama... Uzun müddet devam etti. Bu hali. Ayet-i Kürsiye çekmiş. Onun zamanında bazı sayısı var, vakti var, ayı var. Bunları, güneşin şurada olması ayın burada olması lazım. Bulunduğun mevki lazım. Gelişi bize hiçbir şey çekmemek lazım. Eğer böyle bir, bir kimse varsa bilmeyen, o sana bunu söyler, yaparsın, faydasına görürsün. Amin. Önce, Kur'an kendinde pek çok ayet vardır böyle e, çekilebilecek. Öyle mesmesin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa entes subhani ki innek mütüminan zalim. Yani biz çok zalimleriz ki senin verdiğin bütün nimetleri karşılık görürsün. Hı. Kendi Allah karşısında acizliğini gösteriyorsun. Ne güzel şey. Hı. Bununla ilgili pek çok Kuran ayet vardır. Hı. Bak onlara. Türkçesini al oku. Ondan sonra asıl Metninden karşılaştık. sorarsak dersin. Şimdi arkadaşlar var mı başlıkla soracağınız bahneye vardığınız şüphelendiğiniz? Ben bir şey merak ediyorum aslında. Şimdi kul hakkında mesela sizin bende hakkınız var. Siz bunu hayal etmedik etmiyorsunuz ahirette siz hani helal etmediniz için benim sevaplarım size mi geçiyor ve hani sevaplarım yetmiyorsa hakkınızda Allah öyle bir şey söylüyor. Değil mi? Öyle bir şey var. Gerçekten Sevaplarını şey alır. Bir de sevapların senin olur da cezan cezanı neyse onu çekersin. Sevaplarında karşı görürsün. Ama günahında karşı çekersin. Bir o var bir de bir, bir okudum da. Sevaplarında ne verilir diye bir şey de var. Öde kul öde. Eğer karşıdaki kul o zaman isterse alır Ha istersen. Evet. Der ben affettim der. Şimdi affetmedi dünyada ama orada affettim der. Yani der yani. Çünkü evet. ben al diyor Cenab-ı Allah ben diyor sizin diyor kul hakkınızı diyor. O bıraktım. O kul orada da affedebilir. Ama bu dünyada evet. da affedebilir. Onu artık bir Boya şey değil mi? Orada yani. İş köbürü, abi. Bir iş oraya oraya or bırakmamak lazım. Burak <gülüyor> <yani. gülüyor> affetmeyebilir. Bütün günahlar bütün <gülüyor> sevaplarını <alamaz. gülüyor> <Alamaz. gülüyor> <gülüyor> sevapları alabilirsin. Bütün sevaplarını alabilir. Sevaplara yetmezse bir de onun günahlarını da üstüne. Öyle bir şey evet, duydum hani. Şey. Sevap mı yetmezse sizin hakkınızı ödemeyi. Tamam kızım şimdi bakın bakın bin bin okulundan mezundur. O tabii okumuştur şöyle. Fakat fakir mi bir okudu böyle sevaplarından karşılanır bir şey Yani onların sevap Ama onların rızası varsa, hak ne rızası varsa. Ne kadar haklı bir evet. olur. Eğer senin benim önceden hakkım varsa sen bana sevap, ben ah sen de sevap <gülüyor> dersen ama eee ne kadar karşılarsın bilemem. O Allah'ın bilemem onları. E, fakat dünyayı dünyada Hazretmek lazım. En güzel şey budur. Ölmüşse... Oraya, oraya e, huzuru katlete gitmek lazım. O kişi ölmüşse yapacak bir şey yok. Ölmüş. Yani. Ölmüşse artık... E, yani. Tüm kalanımız yapacak başka bir şey yok. O nedebi <gülüyor> hiç, hiç, hiç oraya kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bak, her şeyinizle korkmamak lazım. Öbür tarafta ilerleşiyormuşuz. Bu hakkımız Allah varmış. muhammed Resulullah diyen cennete gidecektir yani bir ayet. Ama aman. Ama, ama. Kul hakkı. Şey. Kul hakkı. Kul hakkı hariç. Kul onu diyorum. Ama, ama. ama. onu yemeyeceksin. Helalleşeceksin. Onunla da yani. Ha. Helalleşeceksin. Bana kul hakkına gelme. Bak kul hakkı sadece. Ben hak ederim. Sadece insan değil haklı değil bak. Hayvan da var. Ee, sürü sahibi sen o koyunları tek veriyorsan Allah, Orada can, Orada canım. bir de şöyle bir şey var mı? Mesela diyelim gibi bir kişinin hakkını yemişsin yani. Bir kişinin hakkını yemişsin. Ama pişman olmuşsun. O kişiyle aranda da bir mesafe var. yani görüşmene imkan yok. Kayıt o kişi. Yani sen nerede, o nerede? Allah bilir. O zaman ne olacak? Yani Öbür tarafta hesaplaşma. yapman lazım. Fırsat geçtiğinsen atla alalım. Yani Üst göre geçtiğinsen artık yapacak bir şey de yok. Araya mesafe işte yani Ama çok pişmansın. O zaman Allah, affedeceksin. Affedeceksin. Kul hakkı varsa kuldan hakkında. Kulun affedersin. Allah ona karışma. Allah ona karışma. Aynısıyla anlaşılıyorsun. Şey. Yok yani hiç, yani iyi. bilmiyorum. Ka i̇şte akıl verdiğinde kaybetmeyeceksin onun için. Akıl verdiğini işleme. Akıl verdiğini işleme. Akıl işleme. Azıcık, azıcık da günahla gidin diyorsunuz. <gülüyor> ama kulak akıl edeyim. Ancak şu var bak, onun için <gülüyor> onun için dünyada iyilikte falan yaparsan, yardımla falan yaparsan, onun için ama, Bilmem olur mu olmaz mı yani işte sevabı dediği odur dedem zaten onun o işi sevabını zaten almış oluyor. Onu yani sen de kastın Ah kırpması o bakımdan olur. ama hakkı ödenmiş bizim bilemem. On işte o Çok orada. Çok yaygın orada işimiz oraya kalmış.